Sumru Ağır Yürüyen'le Müziğin Başka Türlüsü. Evet Açık Radyo ve Açık Dergi programındasınız. Daha doğrusu Müziğin Başka Türlüsü bölümündeyiz. Onun Sumru Ağır Yürüyen'le beraber. Merhaba Sumru. Merhaba İksancığım. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Çok iyiyim çünkü çok güzel bir başka konuğumuzla birlikteyiz bugün. Bir şey diyemiyorum. Diyemiyorsun değil mi? Gerçekten. <gülüyor> Samimi söylüyorum bu arada. Rosteyli bizlerle beraber İstanbul'da konuk ediyoruz bir kere daha. Onu İstanbul olarak onu konuk ediyoruz diye isim var esasında. <gülüyor> çok güzel. Evet. E... Girit'ten, Girit'ten ayağının tozuyla geldi stüdyomuza. Ee, vereceği konserler öncesinde hı hı. tabi biz bu programı yayınladığımızda vermiş olacak konserlerine geçmiş olacak, geçmiş evet. olacak ama e, ama biz de onun müziğini paylaşacağız sizlerle evet. ve e, çok da keyifli bir sohbet edeceğimizi düşünüyorum Welcome Ross, merhaba ah, well, Thank you merhaba. very much, merhaba. merhaba Welcome to the studio and to Istanbul Thank you very much once ah. more I think this is not your first time neither in the studio nor in Istanbul. No, I've been uh, in the studio once before. Yes. And I've been to Istanbul. The first time I came to Istanbul was 1972. And wow. I've been many, many <laughs> times since then. <laughs> <laughs> and, yeah, yeah. You, you, you've, uh, you've been in uh, Jamar Eşitrei? Yes, yes. Uh -huh. yes yeah. uh -huh. mm -hmm. yeah. But concerts. before concerts, concerts... I think you you were already here to study music. Yeah, right? exactly. Yes, yes. Exactly. That, that's how I first came to to be here. Yeah. Yes, maybe we can start by talking about the beginning of your, let's say, musical journey. Can we say that? Kısaca özetlemek gerekirse, Rosdely'nin daha önce de burada olup olmadığını sorduğu ilk sen. Hem stüdyomuzda no. mm hem de. İstanbul'da çok kez e, evet. ağırlamışız kendisini hem de ama e, müzik çalışmayı burada başlamadı sordun ve hı hı. E, onun evet, evet, aynen, onunla ilgili olumlu bir cevap. Tamam. Yani 70'lerde müzikal yolculuğu nasıl başlıyor? Aha, tamam bunu sordum. Tamamdır. Öncelikle yanılıyor muyum? Bilmiyorum ama senin için her şey Pakistan Indian ve Hindistan müziğiyle film. başladı değil uh, mi? Yes, mostly büyük uh, İndi Evet, çoğunlukla Hindistan müziği. Avrupalı olmayan müzikle buluşmam Hindistan ve Afganistan müziğiyle oldu aslında. Ondan önce Batı müziğiyle ilgileniyordum. Çelist ve hitarist. <gülüyor> <gülüyor> Ama sonra gelenekseldeki model müzikle ilgilenmeye başladım ve Hindistan sonrasında da Afganistan'a <gülüyor> devam ettim. İlanda'dan well, mı? Um, Evet, köken olarak oradanım, İrlanda'da. Ama hayatımı aslında so başka in ülkelerde in geçirdim. In İngiltere, Kanada, Amerika, Amerika ve Japonya'da büyüdüm. Tesadüten mi böyle oldu belki? Babamın mesleği nedeniyle aslında. Epey dolaştı. Ben de bu ülkelerde büyüdüm. Bu yüzden bir milliyet algım yok. Çünkü büyüdüğüm ve doğduğum ülkeler aynı değildi. Ülkeler sürekli değişti. <gülüyor> so, uh, yani milli kimliğimle ilgili soru benim için biraz belirsiz aslında. <gülüyor> Bence bu iyi bir şey. Evet. Dünya vatandaşısın esasında. Ben böyle hissediyorsun. Evet ben hep şöyle düşündüm aslında. Bir insan İrlanda'danım, Türkiye'denim, Yunanistan'danım, Çin'denim falan dediğinde şöyle düşünüyorum. Bu senin istikametinin sonu değil sadece yolculuğun başlangıcı. <gülüyor> And Yolun sonunu bilmiyoruz ta ki. Ta ki oyun that bitti that son işaretini yeah. görene kadar. <gülüyor> uh, so, uh, uh, yani milliyet uh, denilen şey I bence sürekli gelişim halinde duran bir şey değil. Time, mm -hmm. uh, benim anladığım şekli bu yani. But, but, um, Ama... We have a... Sanki böyle dünya müziği denen bir um, etiketimiz term, de var bir terim fazladan müzik de yes, yes, uh -huh. için. Ben ondan okay. önce teknik bir well, soru sormak istiyorum. Model müzik oh, ne, is, müzik ne uh, anlama geliyor? Uh, uh, the term model music. Uh, uh, term, model müzik. Uh, this yeah, is an interesting term actually. E, if there is aslında. quite well known in Western Europe. Batı müziğinde epey bilinir ama in Türkiye'de in kullanılıyor mu emin değilim. Bilmiyorum peki. Yunanistan'da da biliniyor mesela az da olsa. Temel olarak şöyle bir şey, Batı müziği geleneğinde çok sesli müzik var. Hem Batı klasik müziğinde hem de çağdaş müzikte buluyorsunuz bunu. Bir de başka bir müzik geleneği var, tek sesli müzik geleneği. Aşkara her yerde, Kuzey-Batı Afrika'dan, Batı Çin'e bunun arasındaki her yerde bulabileceğiniz bir gelenek bu. Modların kullanıldığı bir müzik. Gamlar gibi ama sadece gamlardan ibaret değil. Mesela dünyadaki en önemli modal müzik geleneklerinden biri de makam müziğidir. Türkiye'de, Arap dünyasında ve İran müziğinde de bulunuyor. Ya da Hindistan'daki raga gibi. It's a different Family of music. Different music family and it's very aile. very big actually. Mm -hmm. uh, of il. course, uh, Turkish music uh, belongs to this family of music also. Yeah. And uh Peki, e, sizin için neden önemliydi modern müziği? Yani başlarda pek anlamamıştım nedenini aslında. Sadece hatırladığım bir anı var. Bir arkadaşımın babası beni San Francisco'da bir Kuzey Hindistan klasik müzik konserine götürmüştü. Sanırım Ali Akbar konseriydi. Kendisi mükemmel bir sarhoff ustadır. Bu müziği ilk defa dinlediğimde Müzik, müzik anlayışıma müzik dair her şeyin değiştiğini hissettim. Tamamen farklı bir şeydi. Klasik bir müzisyen olarak, özellikle klasik bir gitarist olarak her zaman katı bir disiplin tarafından sıkıştırıldığımı hissetmiştim. Batı müziği ve özellikle de gitara dair bir disiplinden bahsediyorum burada. Yani klasik bir repertuar olmadan, klasik bir enstrümandan söz ediyorsunuz sonuçta. Biraz problematikti benim için. Ama bu klasik müziğin de yapısını ve içinde bulduklarınızı sevmiştim. Ayrıca o dönemde bazı çağdaş müzik türleriyle de ilgilenmiştim. Rock gibi mesela. O gelenekte bulduğum özgürlük ilginçti ama yapının eksikliği ya da şöyle diyelim yapının aşırı basitliği beni tatmin etmiyordu. Özellikle Kuzey Hindistan müziğinde ilginç bulduğum şey ise tüm disiplin ve yapının Aynı zamanda da özgürlük ve doğaçlama imkanının bir arada very, bulunabilmesiydi. Very mm -hmm. hem, de epey, hem de epey gelişmiş bir şekilde. Beni çeken ilk şey bu oldu. Though, Sonra başka bir şey daha keşfettim ki bence bu öncelikli, daha öncelikli teknik özelliklerden. Bence... Batı müziği kendini ifade etme fikrini artık takıntı haline getirmeye başladı. Hı hı. Biliyoruz sanatçıların içinde his hisler var them. ve bunu ifade okay. etmek istiyorlar. Tamam bunu bir şey But bir sözüm yok ama bu durum okay. dengeyi kaybedip bir takıntı haline gelinceye kadar kabul edilebilir bir şey. Doğu müziğinde ise kendini aşan bir şeyin arayışındasın. And this I find to be very i̇şte bunu çok so, ilginç buluyorum. Uh, in Doğu ya da modern müzik geleneğinde ilginç bulduğum bu. anlattığım şey Batı müzik the geleneğinde the ise ifade ve kendinle ilgili uğraşlar English hoşuma gidiyor. So, what Sonuçta to be bunların ikisini bir harmoni ve denge haline getirmeniyetinde. Sonuçta bunların ikisini Self always thinking Sadece about kendini ve hislerini his düşünen biri olamazsın ama kendinden tamamen ayrı da olamazsın. So yani bu dengeye balance. ihtiyacım var. And Doğu ve Batı müziğindeki ve modal müzik geleneğindeki East, ilgim de temelde also bu dengeyi bulabilmek. Ben Great Adasında düşünüyordum, maybe before Great Island. Great Adasında okay. önce belki uh, bir soru daha olabilir. Uh, Müzikte özgürlük çekini uh, belki biraz da şey. Time, time, maybe um, we, we should a uh, little bit search, dig uh, this uh, concept of freedom, <gülüyor> freedom in music. And this reminded me that we spoke before. Uh, bu bana daha önce konuştuğumuz bir şeyi yes. anlattı. Elefter Ossimi'nin yes. uh -huh. albümlerinden biri. Kapağında özgürlük noktasının senin için uh -huh. ne olduğunu uh, ifade eden çok güzel bir açıklama vardı. Yes. Uh -huh. evet, neden bu yolu seçtiğinle ilgili bir şey? what it means free point is that you're moving along on a path. And you come to one point on the path. Bir yolda yalnız ilerliyorsun. Path, o yolda bir noktaya geliyorsun ve genelde yoldaki bir sonraki aşama mantığın sonucu logic. oluyor. Yep. It appears to be logical to take this step. Ya, öyle But you find Ama bazen on a path yolda öyle bir noktaya geliyorsun ki no herhangi bir istikametin olmadığı o anda diğerlerinden çok daha mantıklı geliyor sana. Yeah. <gülüyor> yani or aynı oranda illogical. mantıksız ya da mantıklı Bu durumda bir sonraki adamın kararı and, uh, başka bir şey tarafından verilmeli. Because that particular Uh, piece of music which I wrote, uh, bu müzik parçasını what I did at that time, yazdığım dönem I özellikle to the of a bir arkadaşımın, my arkadaşımın stüdyosuna gittim. Her or gün or bir sene boyunca. Ve gittiğim o her gün o gün ne yapacağımla ilgili hiçbir fikrim yoktu aslında. That, uh, Sadece uh, ne olacağına baktım. Yeah. Sonucu da bu albüm oldu. So, uh, tasavvur edilen bir fikrin sonucunda değildi, planlanmış değildi. It was not planned, it was not planned at all, so it just, uh, it just happened by itself in a way. sonunda uh, ortaya çıktı. Yani sanki ben onu itiyorum along, değil de o beni çekiyormuş gibi hissettim. Along, so o yüzden de bu that's ismi that's verdim. Yeah. Concerning freedom. Müzikte özgürlükten bahsetmekse, yani şunu söyleyebilirim exist. ki öyle bir şey yok aslında. Uh, just as I believe that freedom Tıpkı benim uh, fikrim general, olarak özgürlüğün gelen anlamda var olamayacağı gibi. Sadece göreceli bir kavram olarak var olabilir özgürlük. Bazen insanlar gökyüzünde uçan bir kuşun özgürlüğün sembolü olduğunu düşünürler. Harmony, aslında bu düzenin, harmoninin bir sembolüdür. Özgürlüğün değil. Yeah. Çünkü, uh, çünkü kuş doğasının ona verdiği şey yapıyor aslında, uçuyor. Çok well. so, <gülüyor> iyi yürüyemez. Um, biz de iyi yürüyebiliriz ama uçamayız. Evet. Doamız bize yürüyor, onunkine uç diyor. Her birimizin yaptığı şey doğamızla uyumlu bir şekilde yaşamak. Yani belki de özgürlük dediğimiz şeyi tanımlamaya en çok yaklaşan şey de bu düşüncedir. Çünkü doğanla birlikte yaşamaya başladığın zaman inanılmaz olasılıklara ulaşıyorsun. Vav. Wow. <gülüyor> Thank you. Then maybe it's Peki teşekkürler. Şimdi albümden bir parça dinleme this, uh, zamanı derom. diye de düşünüyoruz. Kim çalıyordu uh, bu albümde? Bu uh, aslında ilginç. ilginç. Çoğu enstrümanı <gülüyor> ben çaldım <gülüyor> ama onun dışında albümü yaparken stüdyoya <gülüyor> beni <gülüyor> ziyaret etmeye <gülüyor> kimler geldiyse, hangi <gülüyor> müzisyenler geldiyse <gülüyor> onlar çaldı benimle. Yani katılımcılar beni ziyaret etmeye gelenler arasından belirlerdi çok kişi vardı. Sudan'dan bir adam vardı mesela. Aminala Alagabu ismini taşıyor. Perküsyon on çaldı ve bir şarkıda da vokal yaptı. Yunanistan'dan çok iyi bir roman clarinet icracısı vardı. Mavirai. Vasili Sukas. Maalesef şu an yaşamıyor um, kendisi. Pek çok başka yes. kişi vardı. And, uh, Peki dinleyeceğimiz I bu parçada siz ne çaldınız? E, e, çok, e, pek e, çok, e, enstrüman e, çok enstrüman did you play there? On that piece. Uh, yeah. uh, evet, pek instruments, çok şey çaldım aslında, yaylı çalgılar like vesaire mm -hmm. pek çok şey. Uh, because, um, Çünkü I have o dönem, because, um, I have o dönem benimle çalabilecek pek fazla müzisyen yoktu aslında, yeah. uh, durumu to uygun to olan yani. O so yüzden tek başıma myself. yaptım. Evet evet, 20 yıllık, 91 yılına ait. Let's listen to it. Tamam, biraz dinleyelim Enteros o zaman. ile beraberiz. Birazdan devam edeceğiz. Eleflero Simio'yu dinliyoruz. Oradan bir bölüm dinliyoruz daha doğrusu. Uzun bir parça çünkü. <gülüyor> Açık dergi. Evet devam ediyoruz müziğin başka türlüsü bölümüne. Rosteyli'yi konuk etmekteyiz. O da güzel güzel anlatmakta uzun uzun. Ee, konuşacak çok şey var. Bir de onu dinlemek de oldukça zevkli ama... Sadece bir bölümümüz kaldı. O yüzden önemli bir e, kısım e, olan, onun müzikal çalışmanın önemli bir kısmı olan workshoplardan bahsedelim. Evet, Lebrend'den olarak... Le bahsedelim dedik. Evet. Irak, Lyon'da, Girit adasında, e, Hudetsi. Hudetsi? Yok bir 30, so it's been 35, 35 sene so. oldu değil uh, mi? Been in Greece, uh, for 36 evet 36 senedir. Yes. Labirent için? Labirent uh, 82'de başladı. Hudesi, e, 2002, Hudesi yeah. ise 2002'den okay. beri. E, evet. Oldukça uzun bir zamandır devam ediyor sonuçta. Hmm. Ve dünyanın çeşitli yerlerinden müzisyenler geliyor. Benim hmm. de Rostel'i tanımam öyle oldu aslında. E, birlikte çalıştığımız... E, çeşitli ustalar, evet. ustamuz müzisyenler, göksel baktık, Yurdal Tokcan, Derya Türkan, bildiğimiz Murat Aydemir. E, her sene hemen hemen orada, e, Girit e, evet Girit adasında atölye çalışmalarına gidiyorlardı. Ne oluyor oralarda diye baktık ve çok ilginç bir şeyle karşılaştım ben kendi adıma. Hmm. E, belki nedir diye sorabiliriz. What is What's going on Peki, there ne <Muhammed> Peki orada yaptığımız şey aslında müzisyenler için bir buluş, buluşma noktası labirant. Müzisyenlerle birlikte çalışmak ve birbirlerinden öğrenmek için bir araya geldikleri bir yer yani. Her sene gelir müzisyenler seminer vermek ve atölyeler yapmak için geliyorlar genel olarak. Türkiye'den de pek çok müzisyen geliyor. But also from Iran, Ama aynı from zamanda Afghanistan, from India, İran'dan, Afganistan'dan, Hindistan'dan, Afrika'dan uh, ya da İspanya'dan da geliyor müzisyenler. Uh, Her workshop uh, bir hafta they sürüyor. Study about Günde yaklaşık Six, seven, altı, yedi, sekiz saat çalışıyorlar. The Geri kalan zamanda da öğrenciler ve hocalar köyde beraber so zaman geçiriyor. Beraber yemek yiyorlar, birlikte eğlenmek için müzik they yapıyorlar, konuşuyorlar. Bir hafta boyunca böyle. Bunun amacı müzik öğrenmenin yolunun bir müzik okuluna gitmek, bir saat ders <gülüyor> görmek <gülüyor> ve sonra eve gelip pratik, <gülüyor> pratik yapmaktan ibaret <gülüyor> olmadığını <gülüyor> görmek aslında. Müzik öğrenmek bir yaşam deneyimi çünkü. And, uh, müzisyenlerle birlikte vakit geçiriyorlar orada. Like of, uh, müzik öğrenmenin daha uh, eski bir yordamı diyebiliriz. Öğrencilerin çırak yeah, olduğu zamandan. A, a Bu bence müzik öğrenmenin çok daha ilginç bir yolu ve çok daha etkili bir yolu people, bana sorarsan. Uh, İnsanlar bir şeyleri öğrendikleri insanlarla in birlikte, birlikte zaman geçiriyorlar. Yani pek çok müzisyen uh, var Türkiye'den gelen. Her yıl geliyorlar. Ve uh, şimdiye kadar 35 different countries farklı, farklı ülkeden far. öğrencimiz oldu. Her yaz 350-400 e, civarı öğrenci geliyor. E, son yıllarda well. kışında yapmaya evet. başladık bunları. In in winter Zorunlu olarak kapatacaktık neredeyse. Yani biliyorsunuz kimse uh, nobody müzik eğitimine para kazanmak için girmez. Para kazanmanın yolu değil. Bu yolda kazanılmaz. Aslında uh, müzik eğitimiyle uh, maddi durumu dengelemek bile imkansız education. oluyor genelde. Özellikle seminerlerin <gülüyor> <we are, gülüyor> ücretlerinin düşük olmasına e, çaba harcıyoruz. Böylece ilgilenen her öğrenci gelebilir. Çünkü bu öğrencilerin çoğu zengin insanlar değil. Yani örneğin bir hafta boyunca burada bulunmaları, barınma ve derslerde dahil 260 euro geliyor. <gülüyor> bir hafta olduğunu düşünürsek pek pahalı değil. Ama asıl bedeli bu değil bu bir haftanın. Bedeli çok daha pahalı olurdu. Biz farklı kaynaklardan fon buluyoruz. Hükümet, Avrupa Birliği Fonu ya da başka tür kaynaklardan. Bir şekilde ikame etmenin yollarını arıyoruz. Öğrencilere yardımcı olabilmek için yapıyoruz bunu. Bu da benim için çok önemli. Çünkü tüm bedeli öğrenciye yükleseydik buraya gelemezlerdi zaten. Yani, oh, çok pahalı olurdu o zaman. İşte <Gülüyor> bu yüzden <gülüyor> her zaman bir takım problemlerimiz oluyor. Özellikle şimdilerde <gülüyor> Yunanistan'daki bu aptalca ekonomik krizden sonra. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet ama bizde biraz daha fena durumlar. <gülüyor> ama hayatta kalacağız. Devam edeceğiz. So, but, uh, why Neden you workshopunuza uh, workshop, labirent ismini verdiniz? Labirent ilginç. Her mm -hmm. dildeki anlamı aynı olan bir kelime aslında. Uh, Ayrıca kavramın kökeni de Yunanistan'da. Ama bunun uh, uh, isim seçmemin nedenle ilgisi yoktu. Bir dönem Girit'te 3 farklı country. müzik okulunda ve 3 farklı And şehirde çalışıyordum. Ayrıca to to so Athene'yi boydan boya dolaşıyordum kayıt yapmak için. Kayıtları otobüste yapıyordum bir şehirden diğerine giderken. Bir gün otobüsteyken, çünkü camındayken o kağıtlar, şoför çok keskin bir dönüş yaptı ve kayıtların olduğu bu kağıtların hepsi yere düştü. <gülüyor> Onları toplamaya çalışırken <gülüyor> bu bile bir ant, tam bir karmaşa diye düşünmüştüm. <gülüyor> so Akma takıldı, yani uh, tesadüfi oldu aslında. Ama uygun bir isim düşünürsem. The Labirent kavramı hayatın kendisi gibi. Beklenmedik dönüşler var, nereye gideceğini bilemezsin. Ve ayrıca Ariadne'nin ipi var, bilginin sembolü. Bundan kurtulabilmek için bilginin yolunu kullanacağız gibi bir anlamı oluyor And, uh, ikisini birlikte yan yana getirince. Well. müzikte bununla ilgilidir zaten. So Şimdi yavaştan programı bitirmek zorundayız. Program. E, Tabii eğer biraz müzik dinlemek istiyorsak. Uh, ama konuşacak en other, azından another, bir konu daha var. Okay. Kelly Toma. Okay. Öğrencilerinizden biri. Um, yes, um, Sonra yes, yes, uh, usta çıraklık ilişkisiyle ilgili olacak. Ah, biraz önce bahsetmiştiniz. Bu çıraklık sürecine... Uh, Nokta koyabilir uh, mi bir insan? In hmm. e, bir de what is your relationship? That's an interesting question. I think that apprenticeships go through different stages. Bence çıraklık farklı uh, aşamalarla devam eder. Etmek zorunda da değildir aslında. Çünkü bazen çıraklık değişebilir ve işbirliğine dönebilir. Tam tersi de olabilir. Yani öğrencilerin senden daha iyi olabilir ve sen onun çıra like. gelebilirsin. <gülüyor> eğer <Yeah>. um, <gülüyor> yes, evet, uh, açıksan tabii Evet, eğer açıksan ki bunu açık that, olmayan biri de be öğretmemeli be bence. Um, çünkü her iyi öğretmen öğrencisinin kendisinden daha iyi olmasını ister. Çünkü bu demektir ki müzik ilerleme içinde. The one thing which I can say. Öğretmek hakkında söyleyeceğim tek şey şu: Öğretmen olarak iyi bir iş yaptım mı yapmadım mı, pek bilmiyorum aslında. Pek çok yetenekli öğrencim oldu. Bu açıdan şanslıyım bayağı. Um, the one thing that I enjoy about Ama en çok zevk aldığım şey şu oldu öğretirken. Hepsi birbirinden farklı other, ve hiçbiri de bana benzemiyor. Me, is, yeah. is Çünkü bu bence <gülüyor> önemli bir nokta. Uh, teacher, Öğretmen olarak öğrencinin kendisini bulmasına yardım etmelisin. Seni takdir etmesine değil. Um, so Sanırım bu açıdan da başarılıydım. Bu çok önemli. Bu çok önemli gerçekten. Birşey yerinde... Şimdi hani doğum müziğinde müzik, yani model müzik. müzikte that, um, sanki öğrencilerin geleneği ıı, devam etmeye çalışırken buna ıı, kişisel bir dokunuş eklemediği söylemek in yani nasıl gidiyorsa öyle devam ettirmek müziği. Gibi. Well is actually, uh, yeah, no, happen, no. Yes, in, Bu aslında oluyor bazen evet. Yani geleneksel, dediğimiz music music very, very geleneksel müzik dediğimiz şeydi. Ama şunu da akılda tutmak lazım. Geleneksel müzik kavramı yeah. aslında çok modern yeah. bir düşünce. Şey. Sadece bir yeah. düşünce. Ya 100 yıl önce bir müzisyenle konuşsan ve ona sen geleneksel müzisyen misin desen ne dediğini anlamazdı. Bir arya müziği. Sen müzisyen misin sorusu bile epey gereksiz. Evet, kesinlikle. Çünkü bildiği tek şey müzikti. Yoluma ne çıkarsa çalarım diye düşünür ve her şeyi dinlemeye de açık olurdu. Evet. Girit'te bir arkadaşım vardı. Bunu yeni kuşak ve eski kuşak arasındaki farkı göstermek için anlatıyorum. Genç bir lir icraçısı kendisi. Çok iyi çalıyor Bir virtüöz dediklerinden. ...tüm Girit repertuarında hakim. Köyde onun bir amcası var. So good. O amcası teknik olarak çok iyi değil. Uh, Yaşadığı bölgenin small, repertuar. yerel repertuarına hakim sadece. But every time he picks up the ama ne zaman eline enstrümanını new. alsa... ...farklı he bir şey çalıyor. Doğaçladığı yani zaman farklı bir şeyler çıkarıyor. Genç olan amcasına soruyor... ...ben bütün repertuarı öğrendim. Girtüöz oldum ama senin yaptığın bu şey... ...yani eline her enstrümanı alışında... ...farklı bir şeyin ortaya çıkması... ...böyle bir şey nasıl yapıyorsun? I, I ben bunu yapamıyorum. Amcası aslında çok basit diyor. Eline bir plastik poşet alırsın, kıra çıkarsın, içinde arıları koyarsın ve onları kafana yaklaştırarak dinlemeye başlarsın. Sonra da müziği yaratırsın. Ben bu hikayeden çok etkilenmiştim. Çünkü geleneksel müzik yapan yaşlı bir amca sana nasıl müzik yapacağını anlatıyor. Ve kullandığı tek halde de bir poşet ayrılıyor. Yani. Benim uh, için the gerçek gelenek budur. Past, Elinde ne varsa things, kullanıyor. Diğer <gülüyor> türlüsü yani geçmişi taklit etmek biraz wow. salakça geliyor. <gülüyor> Thank you very much Raz. Raz çok teşekkür ediyoruz. Bu is da onun için belki böyle kapatmalıyız programı değil mi? Uh, program, What do you think? Net net ayırt ediyorum. Then Thank you very much for coming. Için Thank çok you very, very much. With with us. With us. Thank, Thank you very much. And yeah. maybe we should announce what we will uh, play now. Pek,е uh, şimdi ne çalacağız son olarak. Onu söyleyeyim. <laughs> Over my Sen bag. Ne oh, çıkaracaksın yeah. çantandan? Um, <coughs> yes, this is a, a piece uh, evet. which. Opus. Uh, uh, well, I think what I will recommend is <coughs> uh, <coughs> a piece. By my student, Aslında önereceğim şey benim okay. öğrencimin so bir şarkısı a, olacak. A, a Kelly Thoma'nın ice, ice Tree ismini taşıyor. Ice Size is. göndereceğim tree bu şarkı is. daha okay. sonra. Okay. Çok sağ ederim. Çok sağolun. Bu arada yakın zamanda görürüz diye doğumluyuz. Evet kesinlikle ayarlamaya çalışacağım. umru ağır yürüyenle hüzeyin başka türlüsü açık radyo program destekçisi olun bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41